239. konu, Hazreti Peygamberin açlığa tahammül etmesi, siz istediğiniz kadar yiyecek ve içecek bulamıyor musunuz, andolsun, peygamberinizi gördüm, hurmanın en incelerinden bile karnını doyuracak miktarı bulamıyordu, Hz. Ömer halkın eline geçen dünya malından söz ederken, ben Resulullah'ı gördüm, bütün gün ızdırap çekiyor ve karnını doyuracak kadar da olsa hurmanın en düşüklerini bile bulamıyordu, dedi.